Bismillahirrahmanirrahim. 2. bölüm. Bütün güç ve gayretle ibadet etme. 179 numaralı rivayet. Bugün içinizdeki bir müştehit, yani ibadette gayret gösteren ashabın arasında ancak ibadetle meşgul olan biri kimse gibidir. 180 Bilal'dan. Bugün zahit olanınız, ashaba göre dünyayı isteyen ibadet için gayret gösteriniz. İbadetini tam yapamayan aleminiz cahil, cahiliniz ise gafildir. 181 Ebû Kâtâdeden Ubâde şöyle buyurdu. Siz bugün öyle işler yapıyorsunuz ki sizin gözünüzde onlar kıldan daha ince görünmektedir. Halbuki biz onu Ali salatü vesselam'ın devrinde büyük günahlardan sayardık. 182 Urve bin Zubeyr Misfer bin Mahremen'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Yeryüzü öyle toplulukların üzerine örttü ki eğer beni sizinle evet. oturur görselerdi onlardan tanırdın. 183 Urve'nin Ayşe'nin Şairli bitin şu şiirini okuduğunu işittiğini rivayet eder. Yakınında yaşanacak kimseler gitti. Uyuş bir deve derisine benzer bir nesil içinde kaldım. Korkarak ve saklanarak konuşuyorlar. Konuşanlar ayıplanıyor. Bir fitne çıkarmış olmasa bile. Ayşe annemiz bu şiiri okuduktan sonra şöyle dedi. lebit işlerinde yaşamış olduğum topluluğa ulaşmış olsa nasıl olurdu? Zühre de Ayşe annemiz bugün bizim aramızda olduğumuz kimselere ulaşmış olsaydı nasıl olurdu demiştir. 184 saat bin Mesud'un rivayet ettiğine göre Abdullah bin Amr şöyle buyurmuştur. Bu ümmetin ilklerinden iki adamı musaflarıyla şu vadilerden birinde yalnız kalsalardı da Bugün insanların karşısına çıksalardı bu insanların üzerinde oldukları şeyden hiçbirini tanıyamazlardı. 185 Ebû Terdad'dan İnsanları şöyle buldum. Tecrübe edersen öfkelendirirsin. 186 İbn Ömer'den Ali Selat ve Selam Efendimiz İnsanlar ancak 100 tane deveye benzer. Onların içinde bir tane dahi Binek devesi bulamazsın. 187 Abdullah bin Amr Şöyle buyurmuştur. Bugün üzerinde önemli durduğum bir ameli Geçmişte yaptığım amelin iki katından daha çok seviyorum. Çünkü biz İslam'a girdiğimizde Ahiret amellerinin peşine düştük. Halbuki bugün dünya rızı aldatmıştır.